Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, bugün e, stüdyoda Asu ve ben Derya beraberiz. Merhaba. Bugün adaların geçmişi, geleceği ve yarınları üzerine epey çok konuşabileceğimiz bir konuğumuz var. E yardımcı doçent, doktor Fethi Okyar, stüdyoda bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba. E, Fethi Bey, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Bölümü e, öğretim görevlisi. E, ayrıca yakın zamanda bir de e, kitabınız çıktı. E, kitabınız Dedeniz Fethi e, Okyar'la ilgili ya yani dedenize ait anılar, fotoğraflar, belgeler e, toplayıp, ya yani ben biz baktığımızda mesela kitaba hiç hiç görmediğimiz fotoğrafları gördük. Bunlar aile arşivinden e, toparlandı. Evet, Kansu ee, Bey'le ile beraber, Kansu Şarman'la beraber yaptığımız evet. bir çalışmaydı. E, bütün fotoğraflar da Büyük Adadaki evden çıktı zaten. Hmm. Bir miras alanından. Evet. <gülüyor> şey aynı zamanda enteresan bir şey İş Bankası yayınlarından da çıkıyor bu ve İş Bankası Editörü Emre Yalçın da bizim Dünya Mirası Adalar Girişim grubundan arkadaşımız destekçimiz Harika, <gülüyor> böyle de hoşgörül evet. evet, Dünya Mirası <gülüyor> dostum var e, kitabın ismi Büyük Günlerin Adamı bunu da konuşacağız zaten e, ama öncelikle ben bir de e, dedeniz e, Fethi Okyar'la ilgili de e, birazcık müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Atatürk'ün yakın silah arkadaşı Fethi Okyar. Ee, siz aynı ismi taşıyorsunuz. Evet. <gülüyor> çok güzel. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, son döneminden 1943, e, 43'teki e, vefatına e, kadar e, askerlik ve siyaset dünyasındaki pek çok önemli olayın... ...hem aktörü hem de e, tanığı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk üyelerinden... E, ...ikinci e, Meşrutiyet Beyannamesi'nin yazarı... ...Balkan Savaşı'nın ve Büyük e, Harp'in e, önemli isimlerinden ve e, bir de önemli bir diplomat. Evet. Şimdi bizi dün e, o, o, o meşhur Fethi Okyar Köşkü'nde ağırladınız... O muhteşem bahçeyi ve mimari e, harikası olan evi de gördük. Biz de siz de burada ağırlamaya çalışacağız. <gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> Tekrar Güzel. hoş geldiniz. Evet, evet hoş geldiniz. Hoş ee, şimdi tabii Fethi Okyar evi olarak e, mı biliniyor? E, Fethi Okyar'ın yani büyük babanızın, büyük annenizin Oturdu. e, oturduğu... ...Sedat Hakkı tarafından mimari olarak tasarlanmış bu ev... ...ve içinde bulunduğu bahçe... Siz evet. bu evde hala yaşıyorsunuz, koruyorsunuz. Evet. Şimdi e, bu radyo programını dinleyenlerin gözünde böyle bir canlansın diye bu evi mimarisiyle, bahçesiyle böyle bir anlatırsanız... Göz anlatmaya çalışayım. Bir de Sedat Hakkı Bey'le nasıl çalışılmış, bu tasarım nasıl yapılmış? Ee, bizim ev biraz uzakta. Büyükada'ya geldiğiniz zaman e, me, şeyde değil yani şehir merkezinde değil... Büyük Tur Yolu var Büyük Tur Yolu üzerinde Adanın Batı Güney Batı'ya Bakan Yorginin altındaki yamaçlar üzerinde Bir arazi içinde Bulunan bir Evimiz Bu arazi içerisinde Bulunuyor 1935'te alınmış Ve alındığında üzerinde evin haricinde başka yapılar da bulunuyormuş ee, sadece yapılar değil bir envanter var aslında ee, o envanter içerisinde bütün zirai olarak hani var olan bahçede bulunan meyve ağaçlarının üzüm kütüklerinin listesi var i̇şte 5500 kütük üzüm yazıyor mesela orada ee, onun haricinde e, ev e, bir eğimli bir arazide aslında e, okuduğumuz zaman bağcılık için çok e, müsait bir arazi. Çünkü güney batı güneşini alıyor. Ilıman bir iklim sayılabilir ve e, eğimli bir arazide demirli bir toprak. Toprak sadece üzüm için değil e, mesela tuğla yapımı için de kullanılmış. E, arazi içerisinde kireç ocakları var bir büyük bir küçük deniz kenarında kireç ocakları var mevki olarak Kamino mevki diye bilinmesinin sebebini bu ocaklara bağlıyoruz bu ocaklar geçmişine ne kadar gidebiliyoruz yani Bizans e... yani Bizans dönemi değil sanıyorum e, tuğlaların üzerindeki Yazılar işte Türkçe harfler var, evet. e, Türkçe isimler var, e, Rumca isimler var ama e, yapının yapılış tarzı itibariyle e, 250-300 senelik olduğunu hı hı. E, söylüyorlar e, gelen işte uzman olabilecek olan insanlar. Fakat çok detaylı bir şey yapılmadı. Evet. E, i̇şte bizim almamızdan önce burada. E, bir faaliyet varmış yani endüstriyel sayabileceğimiz bir faaliyet varmış. Zaten endüstriyel kültür mirası olarak da tescillendi bu yapılar 2001 yılında. E, fakat e, tescil sürecinde hemen e, tabii bütün detayların e, tescil edilmiyor. Aslında sadece isim olarak tescillendi. Varlıkları tescillendi. Tescillin asıl önemli kısmı e, rölevelerinin e, fotoğraflarının çekilip işte dosyaya konulması. Biz buraya dair Eski bir fotoğraf henüz bulamadık yani ben çok hmm. e, hani gördüğüm fotoğraflarda hep arıyor gözlerim işte Akilas Milas sizin evet. konunuz olmuş onun kitabında aradım e, hmm. başka kitaplarda hep bakıyorum okuyorum orayla ilgili nereye kadar gidebilir diye şimdi bildiğimiz e, işte arazinin daha önce Seferoğlu ailesinin hmm. e, olduğu ondan önce de e, Kocanin'in bağları diye bilindiği. Ne, ne diye? Yani Kocani ismi var Kocani. şeyin kitabında. Yani keşişlerin bağı filan diye de e, böyle bir ne kadar doğru bilmiyorum tabii de e, yani e, o şeyler tabii, de var. Yani o ayorginin Ay şeyinde olmasından dolayı, yamacında olmasından dolayı doğal olarak evet. yani Ayiorgi'de bin yüz yıllık o, hani Hı -hı. aşağı yukarı olduğunu bildiğimize göre keşişlerle ilgili bir yer evet. e, olduğunu düşünüyoruz. E, i̇şte bizim oturduğumuz ev e, bir bağ evi. E, alt tarafı şaraphane olarak kullanılıyormuş. Ben çocukken buradaki işte şeyleri gördüm. Ee, o zamandan kalan e, damacanalar Hı -hı. işte e, sonra mandıra olan bir bölümü var. Yani büyük bir inek e, ahırı var. Hı -hı. E, çocukluğumda vardı inekler. E, ve üst katında da işte yaşanıyor. E, çok basit bir yapı. E, batı doğu doğrultusunda işte dört yukarıda dört beş odası olan aşağıda bahsettiğim bu yarım kat şaraphanesi olan ve ortasında Bodrum'unda bir sarnıcı olan yani sarnıç etrafında kurulmuş bir ev işte 35 yılında alındığı zaman Ninem Galibe hanım evet. diyor ki kardeşi Sedat Hakkı Eldem'e işte ben burada Japon tarzı bir köşk e, ...yapmanı istiyorum diyor... ...ya da bunu bir çevirmeni istiyorum... ...yani bu evi bizim yazlık olarak... ...kullanabileceğimiz tarza getirmeni... E, o, ...bunun üzerine... ...projesini yapıyor Sedat Hakkı... E, ...bunun işte... ...yayınlıyor hatta... E, ...1936'da... Ya ...Asu Hanım'a gönderdim hatırlamıyorum... ...35, 35 mi Hı. şeyin... E, ...ve... E, ...o zaman tabii fotoğraflara baktığımız zaman... E, şey yani bağ olduğu çok belli oluyor. Şimdi evet. e, arazide daha fazla ağaç var. <gülüyor> daha ormanlık ve aşık hale gelmiş durumda. Çünkü ticari e, vasfını kay kaybetmiş yıllar içerisinde. Hmm. Yani aslında bu ticaretin devam ettirilmesi evet. e, gerekiyor. Oranın sürdürülebilir kesintiye uğramış. Evet. Ticari derken aslında burada işte böyle bağcılık varmış, Tarım, mandır, mandıra varmış. Hı -hı. değil Tabii mi? Ve, ve ticari olarak değerlendirilmiş. Bunlar satılıyormuş Hı -hı. o Aynen. zamanlar. Tabii. İşte Tabii. kiremit mi? yapıyormuş. Ee, evet. Kiremit yapımı biz e, aldık aldığımız zaman o, o binalar metruk durumda zaten. Hı -hı. Yani yarı yıkılmış, yıkılmış Hı -hı. durumda. E, kiremit yapımıyla il, hiç ilgilenmemişler ama e, arazideki... İneklerden elde edilen e, Süt ürünlerinin e, Zeytin Ürünlerinin e, Bağ ürünlerinin e, Ticari olarak değerlendirildiğini biliyoruz Hatta hı hı. çiçekçilik e, Adalarla ilgili çok hı hı. önemli Ekonomik kaynaklardan biri e, Ve çiçekçilik de e, yapılıyormuş hı hı. Evet, Burası şimdi Sedat Hakkı Eldem'in evet. evi olarak hep biliniyor Tabi değil mi ee, evet. Ve e, hani miras dendiğinde Bu mimari olarak ...bu evin işte mimari özellikleri... ...nitekim Sedat Hakkı evi olarak... ...tescillenmiş bir durumda... ...ama evet. aslında bu ev... ...bahçesiyle anlamlı... Yani evet. ...bahçesiyle birlikte... ...düşünmek gerekiyor ve bahçesin... ...içindeki bütün bu... ...değerlerle birlikte hem doğal... ...işte şeyler var dediğiniz envanter... ...tutulmuş orada... <gülüyor> E, ...ağaçlar... E, ...bağlar, bir onlar var... ...bir üretim varmış... Evet yani ...bir sistem var, bir evet. sulama sistemi var... ...yani e, işte suların biriktirilmesi... E, ...kuyularda... ...ve e, sarnıçlarda... ...işte yağmur sularının... ...biriktirilmesi... E, kuyu, e, ...bunların birbirine bağlı... ...olduğu bir boru sistemi var... E, ...eskiden kalma... ...tabii bunun bir kısmı bizim zamanımızda da... ...yapılmış muhtemelen... E, fakat e, bir kısmı da eski hı hı. setlemeler var çok e, bu aslında hı. bir kültürel peyzaj örneği e, kesinlikle öyle e, yani dolayısıyla dünya mirası e, adayları için bu kültürel peyzaj kavramı aslında UNESCO'nun çok evet. yakın zamanda kullandığı bir kavram evet. Ee, yani öyle. oradaki doğal özellikleri bir alanın doğal özelliklerini kullanarak orada nasıl bir üretim nasıl bir yaşam hı hı. iç içe geçmiş ve tarih içinde bunlar bugüne kadar gelebilmiş. Evet. Ee, ve siz bu e, mirası bugün de korumaya çalışıyorsunuz. Bugün de e, yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Çok da evet. zor olsa gerek. Sanırım evet. ailenin geçmişinde de hep bir koruma var. Çünkü e, ben e, büyük annenizle ilgili bilgilere bakarken yani muazzam bir kadın gördüm orada, keşfettim. Hı. Bu bahçenin bugüne böyle gelebilmesinin tek mimari de galiba o. böyle evet. e, Orada e, çok, bir baskın, bir çok emek karakter. vermiş. Evet, evet. Bu şekilde e, devam edebilmesi Tabii, için. Çok, çok sevmiş yani. Öncelikle ben ninemi tanıdım. E, dedem ben doğmadan çok seneler önce vefat etmiş ama nineme yetiştim. E, ninem yani e, çok şey, e, e, çok doğa sever bir kadındı yani. E, benim hatırladığım, beni de severdi ama <gülüyor> doğayı da çok severdi. E, ve o, o, oradaki bütün şeyi o idare ediyordu. yani Bütün sistemi o idare ediyordu. E, bir de tabii şey vardı, e, onların aldığı zamandan itibaren orada yerleşik bir aile vardı ve o aile oranın bütün hafızasıydı aslında. Hmm. Ee, onların 1985'te çıkışlarıyla büyük bir kırılma hmm. yaşandı. Ee, ondan sonra toparlamaya çalışmaya, ee, özellikle 2001'de ben yurt dışına gittim yüksek sens e, yaptım, geri döndüm doktora yapıp, ondan sonra da işte toparlama ve e, tekrar. E, Eski haline getirme için çalışmalara başladık. Galiba Hanım nasıl bir e, hakikaten nasıl bir hanımdı? Çünkü hep böyle Sedat Hakkı elden, Fethi evet. Okyar hep böyle erkekler üzerinden anlatılıyor evet. bu hikaye. B e, biraz aksi olabilirdi. E, çok misafir gelirdi ben çocukken. E, hiç öyle hani e, çok fazla hani gülen şey yapan biri değildi ama hoş sohbetti. E, tavla oynamayı severdi. E, e, çok saygı gören bir şah, şahsiyetti. İşte Rumca da biliyordu. Evet. E, bütün Rum komşularla çok iyi, iyi ilişkiler vardı. E, yani e, şey de sert bir e, karakterdi. Ve 1980 dönemini düşündüğünüz zaman işte 78-79'da e, bizim o ormanlar da bayağı ...hareketli olabiliyormuş yani... ...çünkü saklanmak için veya hani o hmm. dönemlerdeki e, şey e, olayların olduğu dönemlerde... E, ...orada yalnız kalıyordu mesela o evde. Siz gördünüz, hmm. ziyaret evet. ettiniz. E, hatta akşam çıkarken ya burada korkmuyor musunuz diye sordunuz. E, yok yani ben orasını e, tabii çok içselleştirdim yani... E, o bakımdan korkmuyorum. Ee, ama ninem de yani yalnız başına bir kadın olarak 80'lerde e, 79'da kalırmış. Sedat Hakkı ile nasıl çalışmışlar? O konuda hiç böyle yani bu Japon evi konsepti nasıl ortaya çıkmış? Çünkü ortaya çıkan bina hakikaten çok hafif, çok böyle doğayla iç içe yani mimari Kim dil demişti, olarak. Kim demişti? Uçuş uçuş. Uç, uçuş <gülüyor> uçan bir bina gibi evet. gerçekten. Ee, çok hafif, evet. Hı hı. E, e, kendinizi ...değişik bir yerde gibi hissediyorsunuz. Gemi güvertisi olabilir. Böyle altı... ...boş bir geniş bir teras. Nasıl çalışmış? Çünkü Sedat Hakkı'nın... ...herhalde ilk Türkiye'ye döndüğü... ...ve gençlik döneminde... ...ilk yaptığı Türkiye'de işlerden biri. 35'te yapılmış. işte o döneme ait... ...fotoğraflar bulduk. Rami Koç arşivinden. Sağ olsun açtılar... ...bizim için orayı ve... İşte o dönemde çalışmalar Fotoğraflarını Falan da gördük Bilemiyorum yani Sedat Hakkı Da ters de bir adamdı yani O da çok şeker ve ters Bir adamdı İkisi de birbirleriyle Bir şekilde anlaşıyorlardı herhalde Biraz ee, yan, e, yan evet. yana yani O dönem için yan yana ideal bir Bizim tabii Özlem'le <gülüyor> istediğimiz görüntü o geçmişte Bunu görünce ben fotoğraflarda evet. Bunu hissettim yan yana Evet gördünüz işte Kadın ve erkek çok, yan evet, yana orada. Evet. <gülüyor> o Tabii. o Tabii. anlamda çok önemli bir şahsiyet e, ninenizde. Ve bahçeye e, yani o çok büyük bir alan aslında orası. Orada işte çiçekler dediniz. E, Galiba Hanım bayağı uğraşmış o şeyle toprakla evet. değil mi? Evet mimozalar ekilmiş. Yani planlı Hı -hı. faaliyetler olduğu çok e, açıkça görülüyor. Yani bir şey var mıymış mesela bahçeyle danıştığı birisi var mıymış? Ee, şöyle, evde e, o kadar çok dergi ve kitap vardı ki e, işte hem e, 70'lerden kadın dergileri, El, işte Women's Own, işte bu örgü, dikiş, nakış işlerini ilgilenirdi. Hatırlıyorum patronlar çizici işte biz özellikle kıştan ya da geçilirken döndüğümüz zaman evde bir çalışma e, içerisinde olduğu zaten belli olurdu. Zaten bir odaya kendisine e, tek bir odada ısıtabildiği bir mekanda kalırdı. E, ve tabii şey e, bir sürü e, bahçeyle ilgili tohumlar gelirdi. Tanıdıklar hmm. e, yurt dışından tanıdıklarından tohum isterdi. Tohumlar gelirdi. İşte hayvanlarla ilgilenirdi e, Hem işte bahçede köpekler vardı hem inekler vardı. Daha önce bir eşek varmış. Ben yetişemedim veya çocukken e, görmedim hatırlamıyorum yani taşıma için kullanılıyor hı hı. eskiden çok kullanıyormuş ee, yani bunlarla bizzat ilgilenen bir kadındı ve böyle karar almaktan çekinmezdi yani işte ameliyat olurken hayvanlar ona da karışırdı ee, zaten e, işte o eski insanlarda bir, bir sertlik var yani şimdi artık hiç yok bunu göremiyoruz yani hayata karşı ve net bir duruşları var yani. Evet kimseyi yani kendilerini sevdirmek zorunda falan hissetmiyorlar Hayır, zaten. Evet, normalide bu. <gülüyor> Peki evet. şimdi siz bu e, miras alanını e, korumaya çalışıyorsunuz. Demin de konuştuk birazcık ve takım düşünceleriniz var. Evet. Yani burayı böyle bir hem miras alanı olarak hem de yaşayan, kendi kendisini ne yetebilen <gülüyor> sürdürülebilir, değil mi? Evet. Bütün bu e, bizim aslında hani dergilerde çekici olması için konulan e, anahtar kelimeleri aslında buradaki e, koruma şeyinde e, görüyoruz. Ben 2001'de döndüm. 2001'den itibaren de <gülüyor> burayı hiçbir zaman bırakmadım. Ama özellikle e, yani asıl e, bence dönüşüm 3 sene önce e, başladı. E, eşim ilkimle beraber e, onun da çok e, bence eskiyi gören ve hisseden bir vizyonu var. Yani e, ona da buradan selam gönderiyorum. <gülüyor> e, sevgilerimi. E, yani onunla beraber neden e, 2003 sene öncesini söylüyorum? Çünkü 2001'den sonra yaptığımız işler hep toparlama ve e, bozuk olanları tamir etme e, yönündeydi. E, ve hiçbir gelir de yoktu. Yani Asıl önemli olan oranın kendi kendine bir akar sağlayıp onunla sürdürülebilir kılınmasıydı. İşte buna yönelik olan asıl e, girişimlerimizi ve düşüncelerimizi hayata geçirmeye işte 3 sene, 2-3 sene önce başladık sayıyoruz. E, bunun için hem e, adanın e, en önemli tabii tarımsal ekonomisini yönelik, e, şeye katıyoruz, hesaba katıyoruz e, ve onu tekrar e, tarımsal olarak değerli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için adada yeni kurulmuş olan e, adalar e, pardon Büyükada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi var. Hı hı. Onlarla yakın çalışma içerisindeyiz. İşte alanda arıcılık e, istidye mantarı ve e, zeytin ağaçların islahı evet. asıl önemli olan bizim için. Bu projeleri çalışıyoruz. E, yürütüyoruz şu anda. Ve İl tarım Müdürlüğünden ilçe, ilçe tarım daha çok büyük destek görüyoruz hı hı. kaymakamlıktan ve ilçe tarımdan e, çok büyük destek görüyoruz onlara da çok teşekkür ediyorum. Onun haricinde ikinci olarak da e, bizim sahilde tabii bir de adanın turistik e, veya e, safiye yeri olarak bir değeri var. E, burada biz e, turistik bir değeri var ama e, yeterince insanların e, sahillerde e, yayıldığı, güneşlendiği yer var diye düşündük. Biz spora e, yönelik bir şey yapalım diye düşündük. E, çocuklarımız da sörf yapıyor. E, i̇kisi de milli sörfçü. Onun da etkisiyle oldu aslında. E, ve işte e, onların eski Galatasaray'daki antrenörü, e, ile birlikte e, aşağıda bir erken kulübü kurduk. Bu çok yeni. E, ve zaman içerisinde e, gelişerek büyüyeceğini Ümit ettiğimiz, onun için çalıştığımız bir çok da ihtiyaç var. Proje evet. Adalar su sporları zaten her zaman var olmuş. Evet. Bunun çok daha ileriye taşımak da gerekiyor. Evet. Buradan yani, duyuralım adalılara yani bilgileri olsun. Bir de şeyi de duyuralım. Ee, siz biraz önce bahsettiniz bu e, eski fotoğraflara ait gidebildiğim yere kadar gittim ama belki elinde fotoğrafları evet. olan e, dinleyicilerimiz vardır. Dinleyicilerimizin tanıdıkları vardır. iletebilirler Evet. Se ve bizim mesela e, iletişime geçerlerse program sonunda aa, program sonunda çok az vaktimiz kalmış. Öyle mi? Bittin bir dakika. Mi? iki dakika. Mı? İki Harika. dakika. Siz söyleyin. Tamam. Ee, son sözlerinizi rica edeceğim. O zaman sizin yaptığınız çağrıyı şöyle e, tamamlayalım. Deniz kenarından adalarda bir büyük e, taş e, tuğla ocağı ve yanında bacalı bir tuğla fabrikasının bulunduğu bir fotoğraf görürseniz e, lütfen Dünya Adalar ile paylaşın. Evet. E, kulübümüzün adı da Camino Yerken. Harika. E, nokta. Camino ne anlama geliyordu? Bir daha söyleyin lütfen. E, Ocak. <gülüyor> Ocak. Ve komi, yolu, e, e, yani, Camino yolu Yani Camino Ladino'da yol galiba e, ama Rumca'da da Ocak olduğunu düşünüyorum. E, i̇kisi de var. Evet. Evet, ikisi de hem yol hem, evet, hem Ocak. Hem Ocak evet. Evet. Son olarak çok kısa dünya mirası e, adalar için diyecekleriniz var mı? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum e, buraya çağırdığınız için. E, bence çok önemli bir e, girişim yaptınız. E, ve belki de e, biz de bunun için çalışıyoruz aslında ama bir araya e, getirmek açısından bizim gibi e, koruma ve e, bakım yapan evet. insanları Bakım için en önemli şey insan faktörü. İnsan Maalesef şey süremiz gerekiyor. bitiyor. Tamam. Bize, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Bize Facebook sayfamızdan ulaşın. E, Gmail adresimizden yazabilirsiniz. Belgeleri yollayabilirsiniz. Bütün bu fotoğrafları konuştuğumuz görselleri de paylaşacağız. Takip edin. Çok teşekkür ediyoruz Fethi Bey. Ben İyi teşekkür ederim. Çok teşekkürler Fethi. Hoşçakalın adalar hepimizin. Hoşçakalın.